Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve bereketu. Ses net mi? Sesimi kontrol edelim inşallah. Auzu billahi min shaitani <f Kaz> rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Inna lhamdulillahi billahi min shurur anfusina ve min syi'at amalna. Men yehdihillâhu felâ muzillele ve men yudlil felâ hâdiyele. Ve eşhedü en lâ ilâhe illâllâhu vahdihû lâ şerikele. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlû. Emâ batı fe inne estağal hadîsi kitâballah ve hayral hediyye hedi Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesâtuha ve külle muhtesâtin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin fil nâr. İnşallah... Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ve yasaklarına saygı göstermenin, tazim etmenin alametleri konusunda ders yapalım. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine tazim etmenin en önemli alametlerinden birisi, bu emirlerin vakitlerini gözetmek ve hudutlarına, sınırlarına riayet etmektir emirlerin rükünlerini, vaciplerini ve onları kemale erdirecek şeyleri iyice araştırmak ve bunları en güzel şekilde yerine getirmeye çalışmak. Emirleri vaktinde yerine getirmek, vacip olur olmaz hemen onları yerine getirmeye çalışmak ve onunla ilgili vazifelerden herhangi birisini kaçırıldığı takdirde üzülmek ve bundan dolayı sıkılmak. Mesela cemaatle namaz kılmayı kaçıran bir kimse bundan e, üzüntü duymalıdır, üzülmelidir. Bu kimse şunu bilmelidir ki tek başına kıldığı namazı kabul edilse de cemaatle kılmadığı için 27 kat mükafatı kaçırmış olur. Mesela alışverişle uğraşan birisi yolculuğa çıkmadan veya herhangi bir meşakkat çekmeden kendi evdesinde olduğu halde herhangi bir alışverişte, bir pazarlıkta 27 dinar kaçırırsa, bunun sıkıntısından dolayı parmaklarını ısırır. Halbuki, cemaatle kılınan namazdaki mükafat katlarından her biri, bu 27 dereceden her biri, binlerce, milyonlarca ve Allah Azze ve Celle'nin dilediği kadar çok sayıda dinardan daha hayırlıdır. İşte bu kadar küçük bir karı kaçıran bir kul, kesin bir şekilde zarar etmiş olacaktır. Allah Azze ve Celle'nin e, kendisine lütfettiği bu lütuftan, bu faziletten mahrum olmakla. Alimlerden çoğu cemaatle namaz kılmayanın namazı yoktur demelerine rağmen, e, eğer onun kalbi halen soğuk ise, cemaatle namaza karşı ve bu musibete karşı boş ise kalbi e, ve hala buna riayet etmiyorsa, bu demektir ki allah Teala'nın emirlerine karşı onun kalbinde herhangi bir saygı, herhangi bir tazim bulunmuyor. Yine aynı şekilde kulun allah Teala'nın rızasına sebep olan vaktin ilkini. Ee, ses az mı? Yani anlaşılmıyor bu ses? Daha önce de bu problemleri yaşıyoruz zaten. Yani laptop'tan yaptığımız için. Tamam anlaşılıyorsa artık bununla idare edeceğiz. Ee, ses ayarı sonuna kadar açık bende. Ee, i̇nşallah bu şekilde. Tamam. Evet. Kulun Allah Azze ve Celle'nin rızasından sebep olan ilk vakti gözetmesi. Ee, Allah'ın rahmet ve mağfiretine, meleklerin dualarına, e, mazhar olan o ilk safı, cemaatte ilk safı e, kaçırması da yine bu şekildedir şüphesiz ilk safla sonraki saflar arasında fazilet farkı olduğu sayı hadislerde bildirilmiştir. Eğer kul e, bunların faziletini bilmiş olsaydı bunları elde edebilmek için mücadele eder ve e, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu konuda haber verdiği gibi Kura çekmekten başka çareleri olmasa e, Kura çekerlerdi. ilk safı e, değerlendirmek için. Yine kul daha kalabalık olan cemaati kaçırdığında da üzülmelidir e, ve bundan dolayı bu zararı, yaptığı zararı, uğradığı zararı hissetmelidir. Zira namazın mükafatını cemaatin çokluğuna ve azlığına göre e, farklı oluşu yine naslarda bildirilen bir durum. Cemaat ne kadar çok olursa olsun Allah azze ve celle katında da o kadar sevimli olur. Mescitten uzak olan bir yerden namaza gelinirken atılan her bir adımdan dolayı e, kuldan bir hatanın, e, günahın silinmesi, diğer bir adım ile de bir derece e, derecesinin yükseltilmesi söz konusudur. Yine kul e, namaz kılarken huşu içerisinde olamıyorsa bundan dolayı da e, üzülmeli ve e, bundan dolayı zararı hissetmelidir. Evet, Allah Azze ve Celle'nin huzurunda kalp huzuruyla namaza durmak namazın ruhudur, özüdür. Kalp huzur ve huşu olmadan kılınan namaz tıpkı ruhsuz bir beden gibidir. Acaba kul kendisi gibi yaratılmış diğer bir kula ölü bir köle veya cariye hediye ederken nasıl utanır? Yani başka birisine ölmüş bir köle veya ölmüş bir cariye hediye ederseniz e, bu gerçekten utanılacak bir e, harekettir. İşte Allah Azze ve Celle'nin karşısında da e, huşudan uzak bir namaz tıpkı e, bu şekilde Allah Azze ve Celle'ye e, ruhsuz bir beden gibi e, bir namazla Allah'ın karşısına çıkmak demektir. Evet. İşte kalp huzuru, huşu olmadan kılınan namaz da bu şekilde bedensiz, e, ruhsuz beden gibidir. Kulun böyle bir namazda Allah'a yönelmesi ve himmetini bu noktada toplayamaması aynı krallardan birine hediye etmek istediği ölü bir köleye veya cariyeye benzemektedir. Bundan dolayı Allah Teala böyle bir namazı kabul etmez ve dünya hükümleri bakımından insanın zimmetinden farzı düşürse de yani o farziyet borcu kendisinden düşse de bundan dolayı o kula mükafat vermez. Zira kulun kıldığı namazdan payı sadece o namazdan aklettiği, şuuruna vardığı orandadır. Nitekim e, sünen sahipleri e, ve bir de İmam Ahmed'in Müsnen'inde rivayet edildiği şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kul namazı kılar. Halbuki bu kıldığı namazdan onun için sadece yarısı üçte biri, dörtte biri, beşte biri veya hatta ondan da daha aşağısı olarak onda bir mükafat yazılır kendisine evet diğer ameller de bu şekildedir Allah Azze ve Celle kendisinin katında amellerin üstünlüğü kalplerdeki iman, ihlas, muhabbet ve bunlara tabi şeylerin üstünlüğüyle bunları orantılamıştır günahları tamamen silen ameller böyle kamil olan amellerdir bir amelin noksanlığı, sayılan bütün bu hususların noksanlığıyla alakalıdır. Amellerin üstünlüğü, kalplerde bulunan iman hakikatlerinin üstünlüğüne göredir. Salih amellerin günahlara kefaret olması da, o amellerin kamil veya noksan olmalarına göredir. Evet, bu konuda ilmi nasibi az olanların, arefe günde oruç tutmak, iki senenin küçük günahlarına kefaret olur. Aşure günü oruç tutmak, bir senenin küçük günahlarına kefaret olur. Hadis-i Şerif'ine e, dayanarak ileri sürdükleri hususta problemde ortadan kalkmış olur. Bunlar şöyle derler. Şayet bir insan devamlı surette Arafa günü ve Aşure günü oruç tutacak olursa, bu halde her bir sene içinde üç senenin günahı silinmiş olur. Bazıları bu soruya şöyle cevap vermişlerdir. İnsan, Günahlarına kefaret olmaktan arta kalan kısımla da büyük dereceler elde eder. Evet, kul kefaret olan bu amelleri yerine getirdiğinde, keşke bu ameller onun bütün günahlarına kefaret olabilseydi. Ancak bu amellerin kefaret olabilmesi bazı şartlara bağlıdır. Hem amelin içinde hem de amelin dışında bulunabilecek bir takım manilerin, engellerin ortadan kalkması gerekir. Evet, ses kesik mi şu anda? Eğer bu amelleri işleyen kul, bütün şartları yerine getirdiğini ve engellerinin de ortadan kalktığını bilirse, işte o zaman bu ameller günahına kefaret olabilir. Fakat, gafletin e, amellerin tamamını veya e, büyük bir kısmını bürüdüğü, amelin özü ve ruhu olmadan ihlasın kendisine bulunmadığı, Hakkı verilmemiş ve gereği yerine getirilmemiş bir amel gelince, bu amel herhangi bir şey kefaret olmaz. Eğer kul gereği gibi zahiren ve batinen hem iç aleminde hem dış aleminde amelinin hakkını verirse bu amelin kefaret olmasına engel olabilecek herhangi bir maninin bulunmadığına da güveniyorsa bu halde ameli kefaret olabilir. Eğer kul Kendini beğenmek, nefsini tatmin etmek için amel etmek, minnet etmek, kullardan saygı beklemek, kendisine saygı gösterenleri kalbiyle büyütüp sevmek, kendisine saygı ve tazimde bulunmayanlara düşmanlık etmek ve onların hakkını gözetmediğini ve değerine hafife aldıklarını düşünmek gibi bir ameli iptal edip yok eden manileri yapacak olursa, işte bunlar e, ameli e, kefaret olma özelliğinden çıkaran, e, ameli e, boşa çıkaran şeylerdir amelleri if, ifsad edip iptal eden, onları boşa çıkaran şeyler sayılamayacak kadar çoktur. Amel etmek, yani o ameli e, bir fiil yerine getirmek en önemli şey değildir. Asıl önemli olan, ameli iptal edecek ve onun mükafatını, sevabını yok edecek şeylerden onu korumaktır. Tıpkı e, Ebu Said Hoca'nın zaman zaman söylediği gibi imanın e, muhafazası tahsilinden daha zordur demesi gibi İmandaki gibi amelde de onu iptal edecek şeylerden korumak e, daha önemlidir. Ria gösteriş ne kadar gizli olursa olsun amelin mükafatını yok eder. İşte bu rüya e, birçok çeşit olan, saylamayacak kadar çok çeşitli olan e, ifsad edici bir durumdur. Yine amelin sünnete uygun olmaması da, sünnete e, riayet ederek, sünnete tabi olunarak yapılmaması da o amelin batıl olmasını gerektiren ustlardan birisi. İnsanın amelinden dolayı kalbiyle Allah'a minnet etmesi de amelini boşa çıkarır. Yani e, sanki e, herhangi bir ameli yerine getirdiğinden dolayı Allah kendisine borçlanmış gibi e, bir edaya girmesi e, o ameli boşa çıkarır. Yine yapılan iyilik, verilen bir sadaka, ihsanda bulunmak ve akrabalık bağını yerine getirmekle minnet etmek de, başa kakıcılık yapmak da e, bunları boşa çıkarır. Nitekim Rabbimiz Azze ve Celle Bakara Suresinin 264. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Malını sırf insanlara gösteriş olsun diye infak eden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir kimse gibi sadakalarınızı başa kakmakla ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın. Yani iptal etmeyin. İnsanların çoğunun iyilikleri, haseneleri, Yok eden kötülük ve günahlardan haberi e, neredeyse hiç yoktur. Yani bu iyilikleri iptal eden, bunları boşa çıkaran kötülüklerden e, haberi yok gibidir. E, Allah Azze ve Celle Hucura Suresi'nin ikinci ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sesinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle hitap ettiğiniz gibi ona da yüksek sesle hitap etmeyin. Yoksa haberiniz olmadan amelleriniz boşa gidiverir. Farkında olmadan amelleriniz iptal olur, boşa gidiverir. İşte Rabbimiz Azze ve Celle burada birbirlerine hitap ettikleri gibi aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da bu hitap etmeleri sebebiyle amellerinin boşa gideceğini bildiriyor ve müminleri bundan sakındırıyor. Halbuki e, bu bir irtidat değildir, yani bir dinden çıkış değildir. Sadece sahibi farkına varmadan amellerini e, boşa çıkaran e, bir masiyet, bir isyandır, günahtır. Şayet sesi yükseltmek böyle ise, başkasının sözünü, yolunu ve rehberliğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünden, onun yolundan, e, e, onun hidayetinden öne geçirmek acaba nasıl olur? Özellikle tasavvuf ehlini veyahut, e, taassupla mezheplere bağlananların e, veya cemaat bağlılarının e, önder edindiği kimseleri Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın önüne geçirmeleri gibi. Elbette bu daha beter bir durum. Böyle bir ameli işleyen kimsenin acaba kendisine farkına varmadan iyi amelleri boşa çıkmaz mı? İşte Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şu hadisi bu manada. Her kim ikindi namazını bilerek, tembellik yaparak kılmayacak olursa, onun amelleri boşa çıkar. İmam Buhari rivayet eder bu hadisi. Yine Ayşe radiyallahu anha, e, Zeyd bin Erkam'ın, iğne usulü e, alışveriş yaptığını duyar. Yani hileli yoldan faizli e, alışveriş, dolaylı yoldan faizli alışveriş yaptığını duyar. Ve e, onun hakkında şöyle bir ifade kullanır o Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ile birlikte yaptığı cihadını boşa çıkarmıştır. Meğer ki tevbes. Evet bu e, İmam Ahmed'in Müsned'inde gelen bir rivayet. Kulun bilmeye çalışması ve sakınmak için çabalaması gereken en önemli şey gerçekleşeceği esnada ameli ifsade eden ve gerçekleştikten sonra onu boşa çıkaran şeylerdir. Yani ilk anda gerçekleşeceği sırada ve, ve ikinci olarak da amelin gerçekleşmesinden sonra onu boşa çıkaracak şeylerden sakınmasıdır. Hasan bir rivayette şöyle deniliyor. Kul Allah'tan başka hiç kimsenin göremeyeceği bir şekilde gizli olarak bir amel işler. Daha sonra yaptığı o ameli başkalarına anlatır ve ameli gizlilik defterinden çıkıp açıklık divanına, alenilik divanına geçer. Sonra bu divanda amel, açıklama maksadına göre, yani o kimsenin bu amelini e, duyurarak e, neyi kastettiğine göre şekil alır. Eğer o amelini başkalarının duyması ve Allah'tan başkası katında bir mevki ve makam sahibi olabilmek gayesiyle ortaya koymuşsa, duyurmuşsa Allah onun bu amelini boşa çıkarır. Nitekim, daha baştan İşin ilk başında, amelin ilk başında Allah'tan başkası için yaptığı amelleri de e, boşa çıkardığı gibi. Evet. Şayet e, böyle bir kimse tevbe ederse eski amellerin sevabı tekrar kendisine döner mi? Böyle bir soruya şu şekilde cevap verilebilir. Eğer bu amelleri Allah'tan başkası için yapmış, bu niyetle amellerini gerçekleştirmiş ise tevbe etmesiyle bu ameller salih amellere dönüşmez. Fakat tevbe etmesi ondan bu amellerden doğacak olan azabı kaldırır ve amelleri ne lehine ne de aleyhine olmuş olur. Fakat eğer bu amelleri sadece Allah rızası için yapmış yapmış da daha sonra kendini beğenmişlik veya riya duygusuyla ortaya çıkarsa e, yani bu riya duygusu sonradan ortaya çıkarsa veya bu gayeyle amellerini başkalarına anlatırsa, duyurursa, bundan sonra da tevbe edip pişman olursa işte böyle birinin amellerinin sevabı tekrar kendisine geri dönebilir ve boşa çıkmayabilir. Eski amellerinin sevabının artık geri dönmeyeceğini, ancak yeni yapacağı amellerden sevap kazanabileceğini söyleyenler de vardır. İlmehli e, bu şekilde farklı görüşler söylemiştir. E, bu konunun esası, fıkıh kitaplarında irtidat yani dinden çıkmak tek başına bütün amelleri boşa çıkarır mı yoksa mürted olarak ölmek mi? amelleri boşa çıkarır konusunda bir ihtilafa dayanır. Bu alimlerden iki meşhur görüş ile nakledilmiştir bu ihtilaf. İmam Ahmet'ten her ikisi de nakledilmiş. Şayet biz eğer irtidat etmek amelleri iptal edip boşa çıkarmak için yeterlidir dersek, bu durumda nürted olan tekrar Müslüman olacak olursa yeniden amel etmeye başlar ve Müslüman olmasından önceki bütün amelleri batıl olmuş olur. Yok eğer biz irtidat ancak mürted olarak ölmek durumunda amelleri boşa çıkarır dersek, bu durumda mürted olan kişi, dinlen çıkan kişi eğer tekrar İslam'a dönerse, eski amellerin sevabı da tekrar kendisine döner. İşte aynı şekilde kul bir iyilik işler de sonra da o iyiliği iptal edip boşa çıkaracak bir kötülük yaparsa, daha sonra da bu kötülükten tövbe ederse, daha önce işlediği e, iyi amelin sevabı da ona Tekrar geri döner mi, dönmez mi? Aynı bu meseledeki ihtilaf gibidir. Buna göre değerlendirir. Evet. Bu konuda e, Sadra şifa bir açıklama, e, delillere, net delillere dayanan bir açıklama, e, alimler tarafından getirilemediğinde net bir şey söyleyemiyoruz. E, Allah daha iyisini bilir, e, fakat şöyle söylenebilir. E, iyilikler ve kötülükler karşı karşıyadır. Bunlardan galip olanın hükmü geçerli olur. Galip olan mağlube üstün gelir. Galip olan mağlup hiç yokmuş gibi hükmünü icra eder. Eğer kulun iyilikleri galip olursa bu iyilikler onun kötülüklerini yok ederler. Kul kötülükten tövbe edince bu tövbesi öyle hasenelere e, netice verir ki, öyle iyi amellere, bu haseneler işlediği kötülükle boşa çıkan hasenelerinden çok daha fazla olabilir. Özellikle de tevbesi sahih olup kalbinin derinliğinden geliyorsa, daha önce işlemiş olduğu bütün günahlarını hiç olmamışçasına silip süpürür ve yakıp yok eder. Zira günahtan tevbe eden hiç günah işlememiş kimse gibidir. Hadiste belirtildiği gibi. Hakim bin Hizam, Allah ondan razı olsun, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a daha şirkten çıkmadan önce yapmış olduğu iyilikleri, niyet ettiği sıla-i rahim ve özgürlüğüne kavuşturduğu köleleri sorar. Bunlardan dolayı mükafat alabilip alamayacağını sorar yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ona şöyle cevap verir. Sen daha önceden yapmış olduğun hayırlar sebebiyle Müslüman oldun. Buhar ve Müslüm rivayet eder bunu. İşte bu söz... Şirkten tevbe edince daha önceki iyiliklerinden dolayı tekrar mükafat alacağını gösterir. Aleykümselam ve Yine aynı şekilde kul ihlaslı, samimi ve nasuh bir tevbeyle tevbe ederse, kesin bir tevbeyle tevbe ederse bu tevbesi daha önceki bütün kötülüklerini yakar ve daha önceki iyiliklerin mükafatını iade eder. Evet. Kötülükler ve günahlar kalbin hastalıklarıdır. Bunların durumu sıtma ve diğer bedene arız olan hastalıklar gibidir. Hastalığından bir insan hastalığından tam olarak şifa bulunca eski kuvveti kendisine tekrar geri gelir ve hatta bazen sanki hiç zayıf düşmemiş gibi eski kuvvetinden daha fazla bir kuvvet ve zindelik de kazanabilir. İşte ilk önce insanda bulunan kuvvet insanın iyilikleri hayırlı amelleri konumundadır. Bu kuvveti eden ve zayıflatan hastalıklar bu kuvveti sağlayan ve onu zayıflatan hastalıklar insanın işlediği günahlar konumundadır. İnsanın hastalıktan sonra elde ettiği kuvvet, sıhhat ve afiyet tam bir e, tevbe durumundadır burada. Nasıl ki hastalardan bazıları sıhhat ve afiyetinin zayıf olmasından dolayı bir daha eski saatine dönmüyorsa diğer bazılarda Sebepler birbirini dengelediği için tam olarak eski sıhhat ve afiyetine dönüyorsa, e, yine bazıları da sıhhat ve afiyet sebepleri zayıflık ve hastalık sebeplerine galip geldiği için eski kuvvetinden daha iyi bir kuvvet, daha iyi bir zindelik haline kavuşuyorsa, e, günahlar karşısında TB'den e, ve eski iyiliklerinin kendisine döndüğü kimsenin durumu da buna benzer. Evet. bırakalım mı yoksa devam edelim mi evet Burada bir mikrofon ben e, odadakiler uyudu zannettim cevap gelmeyince <gülüyor> Celle'nin e, emirlerine saygı göstermenin alametine dair idi. Bir de Allah Azze ve Celle'nin yasaklarına gösterilmesi gereken e, tazim var. E, Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı şeylerin bulundurulduğu yerlerden ve Allah'ın yasakladığı şeyleri işlemeye yol açacak ve buna götürecek tüm sebeplerden uzak durmaya çalışmak, yani kötülüğün vesilelerinden uzak durmaya çalışmak. Allah'ın yasaklarına tazim etmenin alametlerindendir. Allah'ın yasaklarını işlemeye yaklaştıracak her türlü vesileden uzak durmak. Mesela, içinde fitneye düşürecek suretlerin bulunduğu yerlerden fitneye düşme korkusuyla uzak durulmalıdır. Kişi, sakıncalı şeyleri yapma korkusuyla sakıncası olmayan bir takım şeyleri de bırakmalıdır. Mekruh şeylere düşebilme endişesiyle mübahlara fazla dalmaktan uzak durmalıdır. Aynı şekilde açıktan günah işleyen, onu güzel gören, ona davet eden, onu önemsemeyen ve işlediği günahlara hiç aldırmayan kimselerden de uzak durmalıdır. Zira bu gibi kimselerle içli dışlı olmak Allah Teala'nın gazabına sebep olur. Zaten bu kimselerle ancak Allah Teala'ya ve onun haramlarına tazim etmeyen kimseler birlikte olabilirler. Nehirlere, yasaklara tazim etmenin alametlerinden biri de, Allah'ın haramları çiğnendiği zaman, Allah Azze ve Celle için gazaplanmak, yani öfkelenmektir. Allah'ın arzında, Allah'a isyan edildiği zaman, kulun kalbinde bir hüzün ve kırıklık hissetmesidir. Allah'ın koymuş olduğu hadlerin, onun emirlerinin ikame edilmesi hususunda kendisine itaat edilmediği ve bu münkerleri değiştirmeye gücü yetmediği zaman, Kulun üzüntü duymasıdır. Kıyamet, kıyametin alametlerinden olarak e, bildirilen bir hadis-i şerifte, e, öyle münkerler yayılacak fakat e, mü'min kul bunları değiştirmeye gücü yetmeyeceği için, e, tıpkı tuzun su içerisinde eridiği gibi kalbi eriyecektir buyuruluyor. İşte, ee, mümin olarak kalabilmek, fitnelerin yayıldığı, günahların açıktan işlendiği, serbestçe işlendiği e, böyle zamanlarda en azından kalbin korunması, bir münkere el ile karşı çıkılamıyorsa, dil ile karşı çıkılamıyorsa, e, hiç olmazsa kalp ile öfkenin, kalp ile of ile karşı buğz etmenin kaybedilmemesi gerekir imanın muhafazası için. Evet. Allah'ın emir ve yasaklarına tazim etmenin alametlerinden biri de kulun orta yol üzerinde dosdoğru yürümeyeceği ve e, duraklayıp kalacağı bir seviyede kendisini ruhsatlara kaptırmamasıdır. Mesela sünnette çok aşırı sıcak günlerde öğle namazını biraz serin olduktan sonra kılmak e, vardı olmuştur. Bu şekilde bir e, ruhsat gelmiştir. E, burada... Donuk bir şekilde ruhsatı kullanmak, vakit çıkana kadar veya çıkmaya yaklaşana kadar öğle namazını geciktirmek ve serinliğe bırakmaktır. İşte bu şekilde ruhsatı kullanan bir kimse donuklaşıp kalır. Halbuki bu ruhsatın hikmeti şudur. Namazı çok aşırı sıcak olan bir vakitte kılmak, namaz kılanı kalp huzurundan ve huşudan alıkoyar. Böyle çok sıcak bir vakitte namazı kılan, sıkılarak ve zorlanarak bu ibadeti yerine getirir. İşte bundan dolayı şeriatı koyan ve onu beyan eden Allah Azze ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hikmeti sıcaklık kırılana kadar namazı geciktirmelerini onlara emretmesini gerektirirdi. Bu durumda kul kalp huzuruyla namazını eda eder ve namazın asıl maksadı olan huşuyu ve bütünüyle Allah'a yönelmeyi elde eder. Tıpkı bunun gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek hazır iken kişinin namaz kılması veya küçük ya da büyük ihtiyacını gidermesi gerekirken sıkışık olarak namaza durmasını yasaklamıştır. Zira bu durumlarda insanın kalbi bu şeylerle meşgul olur ve insan e, namazın asıl maksatlarını elde edemez. Hatta nasıl kıldığını bile bilemez. İbadetine düşkün olan bir kişi burada şu inceliği yakalar. Eğer bir meşguliyeti varsa ilk önce onu yapar, sonra da kalbini tamamen namaz için boşaltarak, yani Allah Azze ve Celle için boşaltmış olur, yüzüyle ona dönmüş ve bütün varlığıyla ona yönelmiş olarak namazı durur. İşte bu şekilde kılınacak iki rekat namaz bile bu namazı kılanın bütün geçmiş küçük günahlarının affedilmesine sebep olabilir. Bundan gaye ise kulun donuk bir şekilde ruhsatı işlememesidir. Aynı şekilde e, seferde olan kişiye veya hazarda da olsa e, iki namazı bir vakitte kılma, cem etme ruhsatı verilmiştir. Bunun sebebi de özrün bulunması, e, devamlı hareket halinde olduğu için her namaz vaktinde kılmanın zor olması veya e, acil bir işin bulunması e, gibi namazı belki vaktinden kılmaktan e, engelleyecek bir durumun ortaya çıkabilecek olmasıdır. E, Yolculukta binekten inmenin imkansız veya zor olması ihtimalidir. Bu durumda bir gün, iki gün veya üç gün bir yerde konaklayan bir yolcunun iki namazı bir vakitte cem ederek kılmasına gerek yoktur. Çünkü böyle bir yolcu herhangi bir meşakkat çekmeden her namaz vaktinde kılma imkanına sahiptir. Namazı cem etmek birçok insanın zannettiği gibi devamlı yapılması gereken bir sünnet değildir. Birçok yolcu özür bulsa da bulmasa da seferin sünnetinin namazı cem etmek olduğunu zanneder. Halbuki namazı cem etmek sadece geçici bir ruhsattır. Devamlı yapılacak olan sünnet ise e, namazı vaktinde kılmaktır. Özellikle, e, tamam siz sorunuzu yazın inşallah. E, e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. En faziletli namazın vaktinde kılınan namaz olduğunu bildiriyor. En faziletli namaz vaktinde kılınandır. Ee, sürekli cem etmeyi adet edinen kimse bu faziletten mahrum kalmış olur. Yolcunun e, sünneti e, namazları kasretmesidir yine. Kısaltarak kılması. Mesela bu e, terk edilmesi caiz olmayan bir ruhsattır. E, yani ben ruhsatlarla amel etmeyip düşüncesiyle bir kimse namazları seferde tam kılamaz. E, zira e, bu konuda gelen rivayetlerde Buhari'de ve başka eserlerde gelen rivayetlerde namazın ikişer rekat, akşam üç e, diğer namazların ikişer rekat farz kılındığını fakat e, bunun seferiler için daha sonra iki rekat olarak bırakıldığı fakat mukimler için dörde çıkarıldığı zikredilir. Dolayısıyla bir kimsenin seferde namazı dört rekat kılması e, Allah'ın dininde şeriat koymak anlamına gelir. Herhangi bir delil değinmeden şeriat koymak anlamına gelir. Peygamber'e Resulatü hiçbir zaman seferde namazları tam kılmamıştır. İşleri uzak olan bir kimse mesela ben bazen 30 kilometre yapıyorum, bazen 70 kilometre falan. Bu yolculuk iş olduğu halde benim namazlarımı kısaltmam caiz midir? Allah bilmemizden razı olsun. Şimdi, e, seferilik mesafesi hakkında ne Allah Azze ve Celle tarafından ne de Resulü ve Vesselam tarafından bunun en az sınırı şu kadar kilometredir diye bir sınır e, tayin edilmemiştir. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferi hakkında sorulduğunda Enes Radiyallahu Anh Sahih Müslim'de şu cevabı vermiştir. Allah Resulü Zilhuleyfe e, Zilhuleyfe'de namazını kısaltırdı. Soruyu soran kişinin burada kastı e, Medine'den Kufi'ye hareket edecek bir kimsenin e, sorusu. Ve Enes Radiyallahu Anh bu şekilde gelişen bir soruya, Allah Resulü zil namazı kısaltırdı diyerek cevap veriyor. zil ise farklı ölçümlere göre en fazla 10 kilometrelik bir mesafedir Medine'ye. Yine sahih Müslim'de Şurahbil bin es radıyallahu anh'den gelen bir rivayet vardır. Kasr-ı Salat babında o rivayetlere bakarsanız 30 kilometrelik yani ben bunu... Mil hesabını kilometreye çevirerek söylüyorum. 30 kilometre civarında bir mesafede Ömer radıyallahu anh'ın namazı kısaltması üzerine e, tabiinden şahıs soruyor. Yani bu kadar mesafededir namaz kısaltılır mı diye. O da cevap olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, 3 millik mesafede namazı kısaltırdı diyerek cevap veriyor. Şimdi evet, Ebu Sa'id el hudri radıyallahu anh'ten gelen e, bir fersaha dair rivayet, e, şayet sabit olsa, e, bu e, Enes radıyallahu anh'ten gelen rivayetin e, diğer bir rivayetin e, şek ile riva şek ile şeklafsı ile rivayetine karşı bir e, kesin ifade olurdu. Orada mesela Enes'ten Enes radıyallahu anh'ten gelen rivayette e, bir üç Üç fersah veya bir fersah ifadesi var. Ebu Seyyid Ra radıyallahu anh'ten gelen rivayette de bir fersah şeklinde e, net ifadeyle geliyor. Bunu Said bin Mansur tüneninde rivayet etmiştir. Fakat isnadında e, zayıflık vardır. Allah en iyi bilendir. Fakat e, sahabelerden gelen rivayetlere baktığımız zaman e, mesela Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum'a ben bir millik yolculuğa bile çıksam bir millik yola bile çıksam yine kısaltırım diyor. i̇bn Ömer radiyallahu anh şüphesiz böyle söylemesi, sünnette bunun en az mesafesine dair bir sınırlama getirilmemiş olmasından kaynaklanıyor. En iyi bilen Allah'tır. Evet. E, bu mesele inşallah anlaşılmıştır. Yani siz e, evet, bostanın çıktığında kısalttığı farklı rivayetler var. Ne gün olarak e, bir sınır ne de mesafe olarak bir sınır alt sınır getirilmemiş. Az önce söylediğim gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan amel e, Zilhuleyfe'de namazı kısalttığıdır. Zilhuleyfe'de e, 7 ila 10 kilometre arasında farklı ölçümlere göre 7 ila 10 kilometrelik bir mesafe. Evet. E, dolayısıyla 30 kilometre Haydi haydi bu, bu mesafeden daha fazla. Evet, konumuza dönelim eğer bu mesele anlaşıldıysa. Evet, bakın bu konuda İbn Ömer radıyallahu e, şu ifadesini zikretmekle yetinelim. İbn Ömer radıyallahu anhuma, diyor ki, e, Seferde namazı kısaltmak sünnettir. Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet ise küfürdür diyor. Yani, Böyle bir sünnete, muhalefetin e, tehlikesine bu ifadesiyle dikkat çekiyor İmmemer Radyalı Hanım'a. Evet. E, Fars koyan bir sünnet, öyle diyelim. Evet, konumuza dönelim inşallah. Allah cümlemizden razı olsun. Yine yemek yiyerek doymak haram olmayan bir ruhsattır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kulun bu ruhsatı aşırı bir şekilde kullanması ve şişinceye kadar tıka basa yiyip doyması doğru değildir. Zira bu durumda kul yediği yemekleri eritmek ve hazmetmek için bir şeylere ihtiyaç duyacaktır. Bu da kulun hem yemekten önce hem de yemekten sonra sadece midesini dert edilmesini e, netice verir. E, özellikle e, bu Ramazan günlerinde gün boyu aç kalıp da iftarda aşırı bir şekilde midesine yüklenenlerin e, iftardan sonra o mide sancısıyla e, kendilerini e, böyle hemen uzanmaya atıverdikleri, yataklara verdikleri ve o şişkinlik geçmeden namaza durmadıklarını hepimiz şahit olmuşuzdur, yaşamışızdır. E, burada kulun yapması gereken şey e, aç olduktan sonra doymak ve yemeğe daha iştahı varken yemeği bırakmasıdır. Yani tam doymadan bırakmasıdır. Bunun ölçüsü de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüdür. E, midenin üçte biri yemek için, üçte biri içecek için, üçte biri de nefes için e, içindir. Yani bunun için ayır Şu halde kulun her üç bölümü de sadece yemeğe ayırmaması gerekir. Allah'ın emir ve yasaklarını aşırı zorlaştırmaya maruz bırakmaya gelince bu Abdestinin olup olmadığında aşırı bir şekilde vesveselere kapılıp namazın vaktini kaçıran kimsenin örneğinde olduğu gibidir. Ee, yine İmam Fatiha'yı okuyup bitirene kadar veya bir rekat kılana kadar iftitaht tekbirini tekrarlayıp duran vesveseli kimsenin durumu da böyledir. Ee, aşırı bir takva ve vera eldesine bürünüp şüpheli şeyleri yerim endişesiyle tüm Müslümanların yemeklerini yemekten Çekinen kimselerin hali de böyledir. Mesela günümüzde e, ekmek yemekten, e, tavuk eti yemekten veyahut da et yemekten, buna benzer şeylerden, tuz yemekten e, kaçınan bazı kardeşlerimiz var. Bu da e, vesvese kaynaklı, gereksiz endişelerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam şirk ehlinin bile yani kitab, Allah azze ve celle'nin kitabında e, müşrikler dediği Yahudi ve Hristiyanların kaplarını bile onların e, ikram ettikleri yemekleri hakkında bile eğer onlar besmele çekip çekmediğini bilmiyorsanız siz besmele çekin, yiyin diyerek e, bu konuda vesveseye düşmekten e, ümmetini sakındırıyor e, ve e, Tirmiz'de gelen bir rivayet yanlış hatırlamıyorsam e, bu konularda e, aşırı endişeli olmanın önceki kavimlerin e, dinde aşırılığı olduğunu ifade ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Evet, bu batıl vera ilimden nasibi az olan bir kısım abidlerde bulunur ve onlar Müslüman memleketlerin hiçbir şeyini yemeyip Hristiyan memleketlerden, kendilerine getiren şeylerden azıklarını temin ederler. Bu azığı getirmesi için bilinçli olarak birilerini göndertirler. İşte böylece bunların haddi aşan cehaletleri ve aşırılıkları onların Müslümanlar hakkında suizan besleyip, Hristiyanlar hakkında ise hüsnüzanda bulunmalarını sağlamıştır. allah Teala tarafından yalnız bırakılmaktan yine Allah'a sığınırız. Emir ve yasaklara tazim etmenin, saygı göstermenin hakikati, aşırı bir şekilde zorlamaya maruz bırakılmamaları ve donuk bir şekilde ruhsatlara yapışmakla iptal edilmemeleridir. Zira maksat ve yapılması gereken şey, Salikinin yolcusunu Allah Azze ve Celle'ye ulaştıracak olan dosdoğru yolda ilerlemektir. Sırat-ı Mustakim'de ilerlemektir. Hiç şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'nin her emri hususunda şeytanın iki dürtüşü vardır. Ya kulun kusurlu davranıp geride kalmasını yani tefrite düşmesini ister veya aşırıya gidip ifrata kaçmasını arzular. Kul bu iki yanlıştan hangisine düşerse düşsün şeytan memnun olur. Şeytan gelip kulun kalbine bakar. Şayet onun kalbinde kusurlu davranma, gevşeklik ve tembellik yapma, ruhsatlara sarılıp e, sürekli ruhsatlara yapışma hissini görürse bu planı ona uygular ve onu amellerden geri bırakarak e, gevşek ve tembel hale düşürür. Kul için tevil, umut ve daha başka kapılar açmaya çalışır. Öyle ki onun bu darbelerine maruz kalan kul bütün emirleri bile terk edebilir. Allah'a sığınırız. Eğer şeytan, e, kulun kalbinden uyanık ve ihtiyatlı olma, ciddiyet ve kolları sıvayıp çalışma, e, gayret hissini görür ve e, bu kapıdan onu etkilemekten ümidini keserse, yani e, amellerden geri bırakma konusunda ümidini keserse, bu defa da ona şöyle vesvese ve emirler verir. Bu kadar az amel sana yetmez. Senin himmet ve gayretin bunun çok çok fevkindedir, üstündedir. Senin bütün amel edenlerden daha fazla amel etmen gerekir. Onlar uyduklarında sen uyuma. Onlar nafile oruç tutmuyorlarsa sen devamlı tut. Onlar gevşek davranıyorlarsa sen asla gevşeklik gösterme. Onlardan herhangi biri elini ve yüzünü üç defa yıkıyorsa sen yedi defa yıka. Onlardan biri namaz için abdest alıyorsa sen uslet. Daha bunlar gibi birçok aşırılığı kula telkin eder. Böylece şeytan kulu ifrata ve haddi aşmaya sevk eder. Evet. Doğru yoldan böylece sapmasına sebep olur. Nitekim ilk örnekte olduğu gibi, dost doğru yoldan sıratı mustakimden geri kalmaya ve hiç ona yaklaştırmamaya sevk etmişti. Şeytanın bu iki kişi hakkındaki maksadıysa onları sıratı mustakimden, dost doğru yoldan çıkarmaktır. Yani e, sıratı mustakim Burada da görüldüğü üzere genellikle orta yolu muhafaza etmek şeklinde gerçekleşir. Birinin sıratı müstakime hiç yaklaşmamasını sağlar, diğerinin de sıratı müstakimi aşmasını sağlar. Böylece maksadını gerçekleştirir. Ve bu şekilde aşılık yapan da genellikle bidata düşer. İşte insanların çoğu da bu yolla fitneye düşmektedir. Şeytanın bu fitnesinden insanı ancak derin bir ilim, köklü bir ilim, sağlam bir iman, Onunla savaşma gücü, yani şeytanla e, mücadele gücü ve orta yolda, dengeli bir yolda tabi olmak, e, dengeli yolda ilerlemek kurtarır. Yardımı sadece Allah'tan isteriz. Evet, Allah'ın emir ve yasaklarına saygı göstermenin diğer bir alameti de şu. Emirleri Allah Azze ve Celle'nin emrine teslim olup boyun eğmeyi zayıflatacak bir illete hamletmemelidir. Bilakis Allah'ın emri ve hükümlerine teslim olup onları yerine getirmeli ve gereklerini yapmalıdır. Şer'i emir ve yasakların hikmetini bilmesi veya bilmemesi kul için durumu değiştirmemelidir. Eğer şer'i emir ve yasakların hikmetini bilirse, bu onu daha çok Allah'ın emirlerine boyun eğip teslim olmaya sevk etmelidir. Yoksa bu Allah'ın emri tamamen terk etmeye ve ondan sıyrılmaya sebep olmamalıdır. Nitekim... E tasavvufa ve fakru zaruret dedikleri hale kendilerini nispet eden bir takım zındıklar böyle yapmışlardır. Allah Azze ve Celle kulun kendisini zikretmesini ve hatırlamasını gerçekleştirmek, kulun kalbini, azalarını ve dilini kulluk için kullanmasını sağlamak ve bunların her birisine kulluktan payını vermesi için beş vakit namazı meşru kılmıştır. Zira kulun yaratılmasından maksat kulluktur, ubudiyettir. Zariyat suresinin 56. ayetinde belirtildiği gibi işte bundan doğadır ki namaz ubudiyet mertebelerinin en kamili şekilde konulmuştur. Allah azze ve celle Adem oğlunu yaratmış ve onu diğer mahlukat arasından e, seçerek üstün kılmıştır. Adem oğlunun kalbine iman, tevhid, ihlas, sevgi yani muhabbet, haya, tazim ve murakabe gibi hazinelerinin mahalli yapmıştır. Kendisinin yanına vardığı zaman ona mükafatların en güzelini ve en üstününü bahşedecektir. Bu mükafat da Allah Azze ve Celle'nin cemaline bakmak, onun rızasını kazanmak ve onun cennetinde ona komşu ve yakın olmaktır. Allah Azze ve Celle'den bütün bunları isteriz. Bununla birlikte Allah Teala oğlunu şehvet, öfke ve kafret ile e, imtihana tabi tutar. Yine Adem oğlunun düşmanı olan iblis ile onu imtihan eder. E, kul sürekli imtihan halindedir bütün bunlarla. İblis hiçbir zaman ona tuzak durmaktan, tuzak kurmaktan geri durmaz ve bu işte asla gevşeklik göstermez. Bıkmaz, usanmaz. İblis nefis ve huy kapılarından Adem oğlunun içerisine girer. İnsanloğlunun nefsi de iblisin telkinlerine meyledicidir. Zira iblis ona hoşlandığı ve sevdiği şeyleri telkin eder. Böylece kula karşı iblis, nefis ve heva ittifak etmektedir. Bu sayılanlar, şeytan, nefis ve heva, nefsin arzuları, bu üçü kulun aleyhinde ittifak ederler. Kula musallat kılınan bu üçlü müttefik grubu, ona çeşitli emirler verirler. Kulun organlarını, her türlü ihtiyaçlarını gidermeler için devamlı teşvik ederler. Boyun eğen aletlerden başka, her şey başka bir şeye yaramayan e, bu organların, bu teşviklere uymaktan başka çareleri de yoktur. İşte bu organların, azaların bu üçlü müttefike karşı, yani iblise, nefse ve e, hevaya karşı, bütün durumu budur. Onlar azaları neye emrederse ve azaları nereye, hangi hedefe yönlendirirlerse da devamlı itaat ederler. Ancak kulun Rabbinin rahmeti başka bir orduyla olan yardım etmesini gerektirmektedir. Allah Azze ve Celle kuluna rahmet ederek Başka bir orduyla kulunu destekler, düşmanına karşı mukavemet edebilmesi için e, destek verir. Bundan dolayı Allah kullarına Rasullerini göndermiştir. Onlara kitap indirmiştir. Ayrıca Allah her bir kulunu onun düşmanı olan şeytana karşı şerefli ve yüce olan bir melekle desteklemiştir. Şeytan kula herhangi bir şeyi emrettiğinde, Melek hemen ona Rabbinin emrini hatırlatır ve düşmanına itaat edecek olursa helak olacağını ona bildirir. Bazen şeytan ona sözünü geçirir, bazen de melek Allah Azze ve Celle'nin koruyup yardım ettiği kulun korunmasını, kazanmasını sağlar. Bu konuda az önce de belirttiğimiz gibi zikrin, Allah Azze ve Celle'yi zikrin büyük önemi vardır. Kalbin sürekli Allah'ın zikriyle diri tutulmasının, gafletten korunmasının. Zira e, kul, şeytanın vesveselerinin ve e, meleğin ilhamlarının mahallidir. Eğer e, o kalpte Allah'ın zikri hakim değil de gaflet hakimse, e, meleğin ilhamı değil, şeytanın vesveselerine daha çok muhatap olur. Allah Teala kulun nefsi emmaresine yani kötülüğü emredici nefsine karşı ona bir de mutmain nefis vermiştir. Nefsi emmaresi yani kötülüğü emreden nefsi ona bir kötülüğü emrettiğinde mutmain olan nefsi hemen bu kötülüğü ona yasaklar. Nefsi emmaresi onu hayırdan alıkoyduğunda ise mutmain olan nefsi ona hayrı, iyiliği, güzelliği emreder. Kul da bazen nefse mâreye, bazen da nefsi mutmainneye itaat eder. Bunlardan hangisi daha ağır basarsa kul ona göre davranır. Kimi zaman da bunlardan biri tamamen yenik düşerek artık kula herhangi bir etkisi olmaz. Allah Teala, kulu şeytana ve kötülüğü emreden nefsine itaat etmeyi sevk eden hevasına karşı, şahsi arzularına karşı ona bir nur, bir basiret ve akıl vermiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bunlar kulun hevasına tabi olmasını önlerler. Kul hevasının peşinden sürüklenip gitmek isteyince, nuru, basireti ve aklı ona şöyle seslenirler. Sakın ha onun peşinden gitme, çünkü onu kendine rehber olarak kabul edip peşinden giderse, haramilere ve eşkıyalara av olursun ve kendini uçuruma, helake sürüklemiş olursun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kul da bazen e, bu nasihatları, bu nasihat eden kimseleri dinler, e, rüşt ve doğruluğa erer. Yani kendisine ilham edilen rüşte tabi olur. Bazen de kendine rehber seçtiği hevanın peşinden gider. Bu durumda yolu kesilir, malı alınır ve elbiseleri dahi soyulur. Bu sonuçla karşılaşınca, bu benim başıma nereden geldi diye hayıflanmaya başlar. Hayret edilmesi gereken şu ki, o, bunun nereden geldiğini gayet iyi bilmektedir. Kendisinin girdiği ve kesilen bu yolu çok iyi tanımaktadır. Ancak bu yolda ilerlemekten başka bir seçeneği de kabul etmeye yanaşmamaktadır. Zira bu yolda rehberlik eden ona karşı çok kuvvet kazanmış ve ona tamamıyla hakim olmuştur. Eğer o daha baştan bu rehbere muhalefet etseydi, kendisini çağırdığında onu kovsaydı ve kendisine hakim olmak istediğinde onunla savaşsaydı, mücadele etseydi, onu zayıf düşürürdü ve bu rehber asla ona hakim olamazdı. Fakat kendi nefsini bu rehbere teslim eden ve elini ona kaptıran kendisidir. İşte bunun durumu kendisi gidip düşmanına e, teslim olan, kendi eliyle teslim olan ve düşmanın tarafında esir alınıp her türlü işkenceye e, kendisine tattırılan, yardım istediğinde kendisine herhangi bir yardım eli uzatılmayan kimsenin durumuna benzer. Bu kimse de şeytanın, hevanın ve kötülüğü emreden nefsin kendisine esir almasına fırsat verdikten sonra bunlardan kurtulma yolunu aramakta fakat bulamamaktadır. Burada Tevbe suresinin 115. ayetini hatırlamakta fayda var. Allah Azze ve Celle bir topluluğa e, hakkı açıklayıncaya kadar, e, hakkı ayan beyan açıklayıncaya kadar onları saptırmaz buyuruyor. E, kul bu yanlış yolu tercih ederken, işin başında e, nefsinin, hevasının veya şeytanın yolunu tutarken, işin başında onlara mukavemet gücüne sahip idi, ondan daha kuvvetliydi. Fakat onları reddetmediği için giderek onun karşısında zayıfladı ve e, artık tamamen onların esiri haline geldi. Kul bütün bunlarla imtihana tabi tutulunca, kendisine askerler, zırhlar ve kalelerle yardım edilerek şöyle denilmiştir. Düşmanla savaş ve cihad et. Bu askerlerden dilediğini al, bu zırhlardan dilediğini giyin ve bu kalelerden istediğine sığın. Ölene kadar sakın ribattan, nöbet beklemekten ayrılma. Yakında nöbetten ayrılma emri gelecektir. Nöbet tutma süren gerçekten çok kısadır. Bak neredeyse yüce melik elçilerini gönderecek ve seni onun yurduna götüreceklerdir. Böylece sen bu cihat ve mücadeleden terhis olup rahata kavuşacaksın. Seni düşmanından ayırarak ikramlarıyla dolu olan yurduna koyacak ve sen orada istediğin gibi gezip dolaşabileceksin. Düşmanını da en zor ve sıkıntılı olan hapishaneye koyacak ve sen onu oradaki halini görebileceksin. Düşmanın senin girmeni istediği hapishaneye kendisi sokuldu ve kapıları onun üzerine kilitlendi. Artık o buradan çıkıp kurtuluşa ermek hususunda tamamen ümitsizdir. Halbuki sen o kısacık müddet içerisinde gösterdiğin sabır ve nöbet yerini terk etmemen karşılığında ribatın sayesinde nefsinin arzuladığı ve gözünün aydın olduğu her çeşit nimet içerisinde bulunmaktasın. O kısacık müddet hemen geçmiş ve sanki hiçbir zorluk görmemişsin. İmam Ahmet bin Hanbel'in kitab züt isimli eserinde şöyle bir rüayet zikredilir. Cennete sokulan kul ile cehenneme sokulan kul. Ee, misal verilir bu rivayette. Cehenneme sokulan kul, dünyada e, bütün rahatlıkları gören, dünyanın en güzel nimetleri tadan kuldur. Bir anlık cehenneme sokulur ve çıkarılır ve ona şöyle denilir. Sen hiç dünyada güzellik, rahatlık yüzü gördün mü? O da hayır, vallahi hiçbir güzellik, hiçbir rahatlık görmedimdir. Onun böyle söylemesinin sebebi, o e, fani dünya hayatında... E, Hayatı boyunca, o uzun hayat süresi boyunca e, her ne kadar rahatlık da görmüş olsa, en rahat, en müreffeh hayatı da yaşamış olsa, o bir anlık cehenneme girişi bunları tamamen unutturacaktır, onu, o hayattan hiçbir şey hatırlamayacaktır. Ve artık e, o küfür üzere ölmüşse, bundan sonra e, ebedi bir hayat seni beklemektedir denilecek ona cehennem hayatı. Yine dünyada en büyük sıkıntıları çekmiş kul. En büyük musibetlere uğramış ve hiçbir rahat yüzü görmemiş bir kul, bir anlık cennete sokulur. E, çıkarıldığında ona şöyle denilir, e, sen hiç dünyada eziyet çektin mi, hiç sıkıntı gördün mü, o da hayır vallahi e, eziyet sıkıntı nedir bilmiyorum der. Ona da işte dünyadaki bütün cefalarını unutturan şey, o cennetin bir anlık giriş çıkışıdır. Allah bizi e, ateşinden korusun ve Cennetine girdirdi kullarından eylesin. Şayet nefis vaktin kısalığını ve çabucak geçip gittiğini düşünmeden bunu düşünmekten aciz kalıyorsa, şu ayetler üzerinde ciddi manada düşünmelidir. Ahkâh suresi 35. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Onlar kendisiyle tehdit olundukları şeyi, azabı görecekleri günde, Sanki yalnızca bir gündüzün bir saati kadar kalmışlar gibi gelecek onlara. Naziat suresinin 46. ayetinde, Onların onu görecekleri gün, günün bir akşamından veya kuşluğundan başka durmamışlar gibi gelecek onlara. Mü'minun suresinin 112, 113, 114. ayetlerinde de şöyle buyuruluyor. Tıpkı, ee, az önce söylediğim hadisi destekleyen ifadelerdir bunlar. Siz yeryüzünde kaç yıl kaldınız diyecek. Onlar bir gün yahut bir günün bir bölümü kadar eğlendik. Haydi sayanlara sor diyecekler. Buyurdu ki siz ancak az bir süre eğlendiniz eğer gerçekten bilmiş olsaydınız. Taha suresinin 102. ayetinden 104. ayetine kadar olan bölümde de şöyle buyurulur mealen. Sura biz günahkarları o gün gözleri morarmış halde haşrederiz. Kendi aralarında gizlice siz dünyada yahut kabirde ancak on gün eğlendiniz diye fısıldaşırlar. Biz onların ne söylediklerini çok iyi biliriz. Onların daha iyi yolda olanları der ki siz ancak bir gün eğlendiniz. Evet yine Peygamber aleyhisselatü vesselam bir gün hutbesinde eğlendir. Güneşin dağların ardından batmak üzere olduğunu görür ve şöyle seslenir hutbesinde. Dünyadan geçmiş bulunan zamana nispeten kalanı, dünyanın kalan ömrü, şu gündüzün geçmiş olan kısmına oranla kalanı gibidir. Yani gün batarken e, bu şekilde buyuruyor. Bunu da İmam Tirmiz ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Nefsine karşı samimi olan akıl sahibi kimse bu hadis-i şerifi iyice düşünmeli ve bütün dünyanın geriye kalan bu az ömründen kendi payına ne kadar düştüğünü iyi hesap etmelidir. Bunun neticesinde ne kadar büyük bir aldanma içerisinde olduğunu ve karma karışık rüyalar gördüğünü e, yakinen bilecektir. Aynı şekilde sonsuz saadeti ve sonsuz olan nimetleri hiçbir şeye değmeyen değersiz bir paya da sattığını idrak edecektir. Fakat eğer kul Allah'ı ve ahiret yurdunu talep etmiş olsaydı, Allah yine de ona bu payını en güzel bir şekilde ve diğer halden daha mükemmel bir halde verecekti. Nitekim e, Hasan el Basri, Allah rahmet eylesin, Ebu Naim'in e, hilesinde rivayet ettiğine göre şöyle e, denildiğini naklediyor. Ey Ademoğlu, ahiret karşılığında dünyayı sat ki her ikisinde de kazanabilesin. Sakın dünya karşılığında ahiretini satma. Çünkü bu durumda her ikisinde de kaybedersin. Yine seleften birisi şöyle demiştir. E, e, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den de nakledilir bu söz Ebu Naim'in Hilyesi'nde. Ey Adem oğlu, sen dünyadan olan nasibine muhtaçsın. Fakat ahiretteki nasibine çok daha fazla muhtaçsın. Şayet dünyadan payına almaya çalışırsam, hem ahiretteki nasibini kaybedersin, hem de dünyadaki payın riske girer. Fakat ilk önce ahiretteki nasibini elde etmeye çalışırsan, dünyadaki payını da sağlama alır ve kazanırsın. Ömer bin Abdülaziz Rahimeullah da hutbesinde şöyle demiştir. Onun bu sözleriyle de kapatalım sohbetimiz inşallah. Bu şöyle diyor hutbesinde. Ey insanlar! Sizler oyun ve eğlence olsun diye yaratılmış değilsiniz. Sizler başıboş da bırakılmış değilsiniz. Şüphesiz ki Allah'ın sizleri toplayacağı ve aranızda hüküm vereceği, haksızı haklı olandan ayıracağı bir dönüş yeriniz vardır. Allah'ın her şeyi kuşatan rahmetinin ve genişliği göklerle yer kadar olan cennetin dışında tutacağı kimse ne kadar bedbaat ve ne kadar da çok zarar etmiş olacaktır. Şüphesiz ki yarın güven ve eman, Allah'tan korkup takva sahibi olan, az olanı çok olana, fani olanı baki olana ve bedbaht olmayı saadet karşılığında satan kimselere mahsus olacaktır. Yoksa sizler helak olup gitmiş ve ölmüş kimselerden sonra geldiğinizi ve onlardan sonra geldiniz ve sizden sonra da daha başka kimselerin gelip kalacağını bilmiyor musunuz? Her gün sabah akşam Allah'a uğurladığınız ve artık hayattan umudu tamamen kesilen bu ölmüşleri de mi görmüyorsunuz? Sizler onu yastıksız ve yataksız olan bir çukura koyup bırakıyorsunuz. Artık o bütün sebepleri terk etmiştir. Dostlardan ayrılmış olarak hesabıyla baş başa kalmıştır. Evet. Hülasa. Bu kısa süre içerisinde Allah Azze ve Celle kulunu çeşitli desteklerle, ordularla ve savaş aletleriyle desteklemiş ve düşmanından nasıl sakınacağını esir düşmesi halinde de bu esaret halinden hangi yolla kurtulacağını açıklamıştır. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illa ente ve esteğfiruke ve